Genç Havan. Hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. İnsan yaşam yolunda çok çeşitli insanlarla karşılaşır. Hayatının sonunda ulaştığı veya ulaşabileceği yeri aslında biraz da o insanlar belirler. İlk programımın konuğu da benim için o özel insanlardan biri. Yaşam penceremi olabildiğine genişleten o pencereden kafamı her çıkarmaya çalıştığımda benim arkamda olduğunu her zaman hissettiren ve beni her zaman yüreklendiren, bu dünya düzeninde bile başarılı işlerin etik normlarla da gerçekleştirilebileceğine beni ikna eden Kıymetli Nazlı Hocama huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Metin. Öyle güzel şeyler söyledin ki şimdi heyecan yaptım. <gülüyor> Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kendisi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi olan uzman eczacına Azı Şencen ile bugün sosyal eczacılık üzerine ve eczacılara sağlayabileceği iş imkanları üzerine vizyonumuzu genişletecek hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Genç Havan Radyo programının yani ilk programını hep birlikte yapalım öyleyse.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 Hocam sosyal eczacılık nedir ve bize eczacılara ya da hastalara sosyal eczacılık niçin gereklidir? Aslında eczacılığı sosyal eczacılık ve diğerleri gibi ayırmak hiç istemem. Ama sosyal eczacılık bir felsefe yaratıyor, yaşatıyor, anlatıyor bize. Eczacılık sadece ilaç teknolojisi, kimya, bitkisel ilaçlar demek değil. Bununla beraber insanla ilişki içerisinde olduğumuz için... Mesleğimiz sosyal bir meslek. Biraz buna vurgu yapıyor. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de böyle bir kavram hiç yok diyebiliriz. Ben üniversitemde bunu daha çok kullanıyorum. Kendimi bana nesin, nesin, neyle uğraşıyorsun dedikleri zaman sosyal eczacıyım diyorum. Aslında biz bütün eczacılar yani Türkiye'deki 24 bin eczacı belki çalışmayanlarla beraber 30 bin eczacı hepimiz sosyal eczacıyız. Tamam donanım, donanımımız, eğitimimiz daha çok kimya, biyoloji, tıp. Ağırlıklı. Ama verdiğimiz hizmet sosyal bir hizmet. İşin içine işletmeyi katabiliriz. İnsan ilişkileri, psikoloji, danışmanlık birçok sosyal bölümü katmak olası. Dolayısıyla sosyal eczacılık tanımını yapmak öyle bir cümle içerisinde yapabileceğimiz bir şey değil. Ben buna bir felsefe diyorum. Aslında bizim yaptığımız, yapa geldiğimiz bütün dünyada ve Türkiye'de insana yönelik verdiğimiz hizmet verme biçimimizin hepsine sosyal eczacılık diyebiliriz. Aslında e, sosyal eczacılığın akademik kullanılışı daha çok e, İskandinav ülkelerine dayanıyor. 1960'lar sonrasında. Daha sonra Amerika'da ve dünyanın başka ülkelerinde, Avustralya, Yeni Zelanda'da da kullanılan bir terim. Hatta üniversitelerde bölümler var. Sosyal eczacılık, social pharmacy diye bölümler var. Türkiye'de böyle bir bölüm yok. 1980'li yılların sonunda kurulan eczacılık işletmeciliği bölümünde e, sosyal kavramlara önem veriliyor derslerde. Ama... E, o da bayağı sekteye uğradı. 90'lı yıllarda bölüm kapatıldı. Ee, şimdi biz kendi üniversitemizde sosyal eczacılığa önem veriyoruz. Ee, ve önem veriyoruzdan dediğim farklı dersler koyuyoruz. İşte farmaka ekonomi, farmaka epidemioloji, bioetik sadece deontoloji değil bioetik her türlü etik konuları dahil etmeye çalışıyoruz. İnsan ilişkileri, hasta yönetimi, zaman yönetimi yani işletme ile ilgili bütün konular. Psikoloji hatta antropoloji yani bütünsel olarak insanı tanımaya yönelik konuları. ...gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii sadece akademide değil... ...gerçek hayatta da bu böyle. Yani meslek odalarda da görüyorum... ...Türk Eczacılar Birliği'nde de görüyorum. meslekçi eğitimlerde de bu konulara çok önem veriliyor. Hasta ilişkileri diyoruz buna... ...ama altında aslında bütün sosyal eczacılık kavramları yatıyor. Bir soruna çok uzun uzun cevap vermiş oldum ama... <gülüyor> Gayet ...kısaca bu şekilde verdiniz. özetleyebilirim. Teşekkür ederim. O zaman bu sorudan ve cevaptan da yola çıkarak... ...şöyle diyebilir miyiz? Eczacılık fakültelerinin eğitim programında... Ee, belki yeni bir ruha mı ihtiyacımız var? Yurt dışında birçok branşın önünde olan bir alan sosyal eczacılık. Ancak Türkiye'de sanki gerektiği önemi görmüyor mu? Ee, nereden baktığımıza bağlı. Ee, akademik açıdan e, bakarsak sanki gerektiği önemi görmüyormuş gibi düşünebiliriz. Çünkü çok az sayıda bu konuyla ilgilenen kişi var. Ve fakat e, gerçek hayatta baktığımız zaman gerektiği önemi gördüğünü düşünüyorum. Ee, serbest eczacılar olsun ilaç firmalarında çalışanlar olsun kendilerini bu konuda geliştirmek için vakit harcıyorlar para harcıyorlar kafalarını yoruyorlar ee, fakat akademik açıdan mesela ders yoğunluğu açısından bakacak olursak sosyal konulara çok daha az yüzde veriliyor eğitimimiz sırasında ama gerçek hayatta bu pek böyle değil. Ee, onun için hani nereden cevaplayacağım açıkça ben de bilmiyorum Akademik açıdan cevap vermem gerekirse kesinlikle 5 yıllık eğitimde daha çok bu konulara e, önem verilmeli Yani akademik bilgi öğrencilere daha çok iletilmeli ee, Onun için söylediğim cevap biraz hani kaz yanmasın gibi oldu ama düşüneceğim şimdilik böyle Konu önemli, gereken önemi veriyoruz ama akademide e, gerektiği kadar zaman ayıramıyoruz diyelim O da bizim biraz gelenekselleşmemizden Tabii pozitif bakmaya çalışmak lazım. Bir 10 sene evvel sosyal konuları bu kadar da ders saate ayrılmıyordu. Sadece yönetmelikler, deontoloji gibi haftada 2 saatlik bir dersten başka hiç ders yoktu. Bütün okullarda, fakültelerde. Şimdi bütün fakültelerde, Türkiye'dekilerde her geçen yıl bu sosyal konularla ilgili derslerin saatlerinin arttığını görüyoruz. Yani bu bir anlamda 1-0'dan iyidir mantığı. İyiye gidiyoruz ama gidecek çok yol var. Çünkü dünyada yüzde yirmi ders programlarının yüzde yirmisi sosyal konularla ilgili bizde maalesef daha kat etmemiz gerekiyor yol. Peki e, dedik ki eğitim sisteminde yeterli önemi görmüyor olabilir ama insanlar kendi yaşamlarında önem veriyor, sosyal eczacılıkla ilgileniyor dedik. Örneğin yüksek lisans programını yönetiyorsunuz e, sosyal eczacılıkta, farmako, ve ekonomi alanında. Hangi e, branşlarla ilgilenenler ya da şirketlerde çalışanlar mı, üniversitede akademik kariyer yapmak isteyenler mi, kimler daha çok tercih ediyor bu programı? Haklısınız yerinde bir e, konuyu, parmak bastınız, çok güzel bir soru oldu. E, Bizim üniversitemizdeki sosyal eczacılık yüksek lisans programı şu anda sadece bir e, isimle geçiyor. Farmak ekonomi epidemioloji. E, tabii bütün sosyal konuları bu, bu ad altında çalışabilirsiniz. Tabii bunun yanında yine fakültemizde e, klinik eczacılık departmanı var ve onun da bir e, yüksek lisans programı var. Çok açıkça söylemek gerekirse bütün dünyada sosyal eczacılık klinik ve e, bu işletme ile ilgili dalların birleşiminden oluşuyor. Ama benim bizzat ilgilendiğim farmako ekonomi epidemiolojide bizim şu anda 20 tane master öğrencimiz var. Bunların %90'ı ilaç firmalarından geliyorlar. Hastane eczacısı ve serbest eczacı olanları da var tabii öğrencilerimizin. Çoğu farmak ekonomi departmanı yani ilacın fiyatının bargain yapıldığı. Bir departmanda çalışan arkadaşlarımız var ya da farmakovicilans departmanda çalışan arkadaşlarımız var birkaç tane arkadaşımız eğitim müdürlüğünde çalışıyor ve bunların çoğu hekim eczacı veteriner hekim dolayısıyla firmadan ilgi gösterenler bu bölümlerde çalışan kişiler ruhsatta çalışanlar var. Ee, ama tabii sosyal eczacılık sadece ilaç firmalarında bu anlamda değil. Benim mesela hayalimdeki bir şey bir konudan konuya atlıyorum. Umarım e, zamanınızı almıyorumdur. Mesela insan kaynaklarında da eczacıların olması gerekiyor. Birçok eczacı işe alınırken kendilerini hiç eczacılıktan ya da tıptan anlamayan kişiler elemiş oluyorlar. Ama dünyada görüyoruz ki insan kaynakları ya da stajlarla ilgili departmanlarda çalışan Sosyal eczacılık konusunda kendini geliştirmiş ya da bu tür konularda kendini geliştirmiş insanlar görev alıyorlar. Belki ileride e, bu konularda çalışan kişiler de sosyal ya da eczacılık işletmeciliği konularında daha üst e, çalışma yapmak isteyebilirler. Şimdilik portföyümüz bu yani. <gülüyor> Ama bu bizim portföyümüz e, olması gereken değil. Değişe, değişecektir diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla e, üniversitede kariyer yapmak isteyenler pek... E, tercih etmemiş. Acaba bunun sebebi şu olabilir mi? Ee, Hürriyet gündemde de okuduğum bir haberdi zaten bu. YÖK'ün bu alanda genç akademisyen yetiştirmesi için e, gerekli çalışmaları yapmaması ya da Avrupa Birliği'nde olan düzeyine entegre edemeyişimiz olabilir mi Türkiye'de bu alanı? Çok yani sorularınızın içinde cevaplarınız da var Metin beni e, çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Evet sorunumuz gerçekten bu. Türkiye'de e eczacılık işletmeciliği ya da sosyal eczacılık da YÖK'ün tanıdığı ve kadro açık ataması yaptığı bir bölüm yok Biz özel üniversite olduğumuz için zamanda sosyal eczacı dedik kendimiz Ama devlet üniversitelerinin hiçbirisinde yoktu 80'li yılların sonunda 91'de kurulan eczacılık işletmeciliği Hacettepe'de vardı. Ve de Ankara Üniversitesi'nde vardı. Daha sonra Ege'de açıldığını da biliyorum ama bir süre sonra yeterli eleman olmadığı için. Çünkü 3 tane öğretim görevlisinin olmadığı bir bölüm zaman içinde düşüyor, kapanıyor. Kapandı. 2 sene evvel yeniden açıldı. Bir doçentlik alanı olarak da açıldı. Fakat parmakla bir yani tek bir elin parmakları kadar Türkiye'de yetişmiş eczacılık işletmeciliği, sosyal eczacılık uzmanı. Böyle bir problemimiz var Tabii ki e, yumurta tavuk ilişkisi gibi öğrenci olmayınca hoca olmuyor hoca olmayınca <gülüyor> öğrenci olmuyor onun için bu konuda sıkıntımız var ama yurt dışında eğitim gören de birçok insan var onları da üniversitede yer olmadığı için firmalara kaybediyoruz ya da kay o firmalar için bir kazanç tabi ama akademik açıdan söylüyorum bazıları hiçbir şey yapmayıp gidip eczanesinde açabiliyor. Ee, belki 20 tane falan farmakoekonomi ekonomi master yapmış insan var. Ya da sosyal konularda psikoloji, eczacılık okuyup üzerine psikoloji okumuş insanlar var. Ama bunları üniversitede maalesef yer edindiremedik. Ee, sorunlardan bir tanesi buydu gerçekten. Ama şimdi e, geçen seneden beri konu biraz daha aydınlık gibi gözüküyor. Bakarsanız birkaç yıla kadar siz ve diğer yeni mezun arkadaşlarımız bu konuya el atabilirsiniz. Tabii e, Radyo Havan'dan da ulaştığımız başka öğrenciler ya da meslektaşlarımız da olabilir. Onlara da buradan hemen seslenmek isteriz. I suppose. I'm a new soul I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take but since I came here I felt the joy and love feel finding myself making every possible mistake Şöyle diyoruz yani insanlar aslında farklı farklı. Her arkadaşımızın hayali eczane eczacılığı yapmak değil. Hı hı. Öyleyse bugünkü konumuzu da baz alarak şöyle bir e, düşünelim. Geleceğin eczacılarına sosyal eczacılık ne gibi iş olanakları sağlayabilir? Aslında birazcık zaten şirketlerden gelen insanların hı hı. branşlarından bahsettiniz ama... ...daha da mesela ticari konularda olabilir mi? Başka bir takım departmanlarda olabilir mi? Mesela işe alım konusu güzel bir örnekte onun hı hı. gibi var mı başka alanlar? Olabilir ama e, biraz evvel söylemiyi unuttu bir noktaya parmak basayım. E, vurgulayım. <gülüyor> e, aslında bütün eczacılar sosyal eczacı. Yani akademik olarak adının başında e, sosyal eczacılık uzmanı yazmasına gerek yok. Özellikle eczanede pişen, yıllarını oraya veren, insanları tanıyan, mahallesini tanıyan, ...ürün kadar zaman içerisinde bu tür tecrübeleri edinen bütün eczacılarımız sosyal eczacı. Tabii biz akademik e, şeysi geçmiş olan kişiler sanki sosyal eczacıymış gibi düşünüp böyle bir, bir düşünceye sahip oluyoruz. Ama aslında tecrübeli olan birçok kişi de sosyal eczacı gibi düşünebiliriz. Eminim siz de rastlamışsınızdır 20 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık eczacı e, ve mesleğe bakış açısı ve stajyer, yanına gelen stajyerleri verdiği eğitimlerle... ...tam bir profesyonel sosyal eczacı gibi gözüken olan kişilere rastlamışsınızdır. Dolayısıyla aslında hedefimiz bütün eczacılar olmalı. Yani eczanesinde çalışan birisi de zaman içerisinde gelip... ...ya ben kendimi daha da geliştirmek istiyorum diye sosyal eczacılık yüksek lisans yapabilir... ...eğitime yapabilir, verebilir sadece almak değil... Ee, ezanede çalışan tecrübeli olan bütün meslektaşlarımızı, doayanlarımızı, abla abilerimizi hepsini eğitmen olarak da düşünebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani sadece ilaç firmalarındaki kısıtlı sayıdaki işe odaklı kişiler yetiştirmek değil, hepimiz tam bir şey şarkı sloganı gibi ama olacak ama hepimiz aslında sosyal eczacıyız. O zaman aslında şöyle diyebiliriz belki e, şu cümlenizden yola çıkıyorum e, Hı -hı. ilaçları kadar hastasını da tanıyan ezdacılar Süper, e, yani. O zaman bizler belki kendilerimizi hastaları tanıma konusunda geliştirirsek ya da işletme gibi branşlarla belki yan dallar gibi programlara entegre edebilirsek bölümümüzü. Bu durumda pazarlama stratejileri, satış stratejileri ama hasta odaklı stratejiler geliştirerek eczane eczacılığını da tam bir sosyal eczacılığa dönüştürebiliriz. Kesinlikle çok haklısınız. Tabii sizler öğrenci olduğunuz için önünüzdeki hedefleri görüp geleceğe yönelik bunları söylüyorsunuz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Eminim çok da iyi sosyal eczacılar olacaksınız. Ama bu söylemlerim şunu demek de değil. Şimdiye kadar hiç sosyal eczacı etişmedi değil. Ben inanıyorum ki, bütün samimiyetimle inanıyorum. Türkiye'deki 24 bin eczacının hepsi sosyal eczacı. Zaman içerisinde olmak zorunda kalıyor. Zaten teknik bilgimiz, ilaç bilgimiz var. Onları zaman içinde geliştiriyoruz. Ama hepimizin esas yaptığı şey insan ilişkileri. İnsanları memnun etmek, onları anlamak, empati kurmak. Bir yandan satışımızı gerçekleştirmek ama müşteri memnuniyeti sağlamak. Dolayısıyla bunlar işte bizim sosyal eczacılık dediğimizde şeyler ee, yani dediğiniz gibi geleceğe yönelik akademik olarak daha bilgili bilinçli olarak sosyal eczacılığı öne getirmek güzel bir şey ama e, bunu zaten biz yapıyoruz Evet aslında yaptığımızın bir örneğine ben hayatımda yaşadığım e, bir şeyden size anlatayım. Teyzemlerle gezerken bir yer aradığımızda teyzem diyor ki ya en yakın eczaneyi bulalım ona soralım. Demek ki eczacılar aslında halkla bütünleşmiş, Kesinlikle. halkla sosyal ilişkileri sağlam insanlar ki Kesinlikle. hasta da herhangi bir problem olduğunda gidip eczacıya danışıyor. Kesinlikle. Herhangi bir sosyal hayatla ilgili bir şey danışacağı zamanda Kesinlikle. gündelik hayatta insanlar eczacıya danışıyor. Metin ne kadar güzel söylediğini Size yüzde yüz katılıyorum. Yani insanlar kızlarına bir talip geldiği zaman da damadı sormak için gidiyorlar. Ameliyat olacakları zaman hastaneyi sormak için de gidiyorlar. Ne bileyim çok basit bir ilaçla ilgili bilgi almak için de gidiyorlar. Mobilya almak için de gidiyorlar. Çayı nasıl alacaklarını da soruyorlar. Yani aslında hiç böyle çalışmalarla küçük küçük ifade ediyoruz. Yapılan küçük çalışmalar var ama. Bütün ülkelerde böyle olduğunu eminim ama Türkiye'de eczacılık mesleği çok saygıdeğer bir yerde. Herkesin bir eczacısı vardır benim eczacım dediği. İşte sosyal bir meslek. Yani biz hep böyle tıp sağlık gibi düşünüyoruz ama mesleğin uygulamada %90'ı sosyallik. Çok güzel söyledin. Teşekkürler. <gülüyor> Aslında birazcık bana şeyi anımsattı bu. Cumhuriyetin yetiştirmek istediği idealist insanları. Çünkü geçen katıldığım bir seminer programında şöyle demişti konuşmacı. Eczacılar çok yoğun eğitim alıyorlar ama çok halkla birlikteler. Aslında biraz da böyle olması lazım. Halkla birlikte olup aldığımız eğitimi bir şekilde onlara sadece ilaç konusunda değil, gündelik yaşam, yaptığımız faaliyetler, sosyal olanaklar anlamında da aktarmalıyız. Belki de görevimiz sadece bu. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet aktarmalıyız. Ve aktarıldığı da ben zaman zaman çok böyle bariz örneklerle görüyorum. Ben de ben de. Üniversiteye Türkiye'nin her tarafından öğrencilerimiz geliyor. Geldikleri yılla gittikleri yıl arasında ciddi fark olabiliyor. Ve gittikleri yerde aydınlık götürüyorlar. Çünkü universal hayat yani tabi bu eczacılık üniversitede aldığı eczacılık eğitiminden de olabilir. Başka bir bölümde okuduğu zaman da bu aldığı universal eğitimi götürecektir ama ezane açan eczacılar için... Direk halkla birebir. Yani direkt e, Türkiye'yi eğitme olana aslında eczaneler. Eğitim kurumları aynı zamanda. Biliyorsunuz yedi yıldızda eczacılık kavramının bir tanesi de budur. E, eğitim veren kişidir eczacı. Yedi yıldızda eczacılık kavramını biraz açalım dinleyicilerimizin hocam. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün eczacılık tanımları... ...tabii e, her sene yapılan toplantılarda... E, ...gündeme geliyor. Eczacılık mesleği yeniden yeniden tanımlanıyor. E, siz de biliyorsunuz daha önce bir 20-30 yıl önce endüstri ön plandaydı. 50 yıl önce e, majistra ilaç yapmak ön plandaydı. Yani eczacı denince bu kavramlar anlaşılıyordu. Şimdi artık e, hasta odaklı, hastaya birebir bireysel bilgi veren eczacılar ön planda. Dolayısıyla tanım değişiyor. Sizler de benim gibi benden daha çok biliyorsunuz. E, e, Dünya Sağlık Örgütü ve e, Türk Eza, e, Dünya Eczacılar Birliği FIP Fransızçasından çok rahat hafız edemeyebilirim onun için öyle söylüyorum. Dünya Eczacılar Birliği tabii bir araya geldikleri zaman bütün dünyadaki eczacıları kapsayacak ortak vizyon misyon oluşturma çabalarını devam ettiriyorlar. Ve tanımları güncel tanımları ortaya koyuyorlar. İşte son beş sene önceki tanımlamalardan bir tanesi de buydu. Eczacı yedi yıldızlı eczacıdır. Yıldızları nelerdir? Hem eğitim alan kişidir hem eğitim veren kişidir bulunduğu toplumda. Ee, hayat boyu öğrenen kişidir. Ee, i̇nsan sağlığını ön plana getiren kişidir. Dolayısıyla bu, bu kavram bize e, eczacın olması gereken özelliklerini e, sunuyor. Eğitim veren ve eğitim alan bence e, hepsi kadar diğer yıldızlar kadar önemli e, şeyler ve sosyal kişidir eczacı. Tanımın içinde var. <gülüyor> Hocam çok sosyal eczacılık sosyal eczacılık dedik e, kavramı çok kullandık biraz da kavramı markalaştırdık iyi de oldu. Ama şunu öğrenmek istiyorum, sosyal eczacılık acaba öğrencilikte başlayan bir şey mi? Çünkü eczacılık fakültelerinin genelinde görüyoruz kulüpler var, dergi çalışmaları var, eczacılık odalarının gençlik komisyonlarında çalışmalar var. Yani eczacılık öğrencisi de aslında durmayan bir kişi, sürekli iletişim içinde olmak isteyen bir kişi. Siz e, sosyal eczacılık alanındaki bir hoca olarak öğrencilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee... Metin'cim hakikaten öğrenciler bizi çok gururlandıracak şeyler yapıyorlar. Sadece kendi okulumdan bahsetmiyorum. Bütün Türkiye'deki eczacılık fakültelerinden ve biraz da oturmuş olanlardan bahsediyorum. Mesela İstanbul'daki eski üç bizde dahil olmak üzere isim verebiliyorduk değil mi? Marmur Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bunlar doğayan üniversitelerden. Buradaki öğrencilerin çok güzel işler yaptığını görüyoruz. Dergilerinden, baskılarından, öğrenci kongrelerinden. ...işte öğrencilerimizin toplu katıldığı... Pharma Vizyon'daki toplantıdaki duruşlarından... ...Ankara'daki üniversiteleri biliyorum... ...onlar da aynı şekilde ki keza... ...çok eski olan İzmir'deki... ...eski şehirdeki üniversitelerimizindeki öğrencilerinde ...öğrencilerin de çok güzel birlikleri olduğunu biliyorum. Fakat beni umutlandıran şeyler... ...şunlar son 5-10 yılda... ...bu Avrupa Birliği'ne giriş... ...den dolayı... ...her şeyimizdeki güzelleşmeler, iyileşmeler gibi... ...negatiflerinden bahsetmiyorum, olumlularından bahsediyorum... ...bu öğrencileri de yansıdı. Mesela bütün üniversitelerde. Gençlik komisyonlarının adı işte EPSA, YUPSA, MEPSA gibi şeyler kurulmuyor. Komisyon diye ne diyorsunuz siz onlara? Kulüp mü? Kulüp. Bazıları kulüp, birlik gibi. Bunlardan çok mutlu oluyorum. Hepsi çok güzel dergiler çıkartıyorlar. Bunları vurguluyorum ama değişik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bireyselleştirmek istemiyorum ama yeni 3-4 sene evvel kurulan bir öğrenci kulübümüz var. Beni çok heyecanlandıran bir kulüp bu tıp fakültesi öğrencileri, diş hekimliği fakültesi öğrencileri, eczacılık fakültesi öğrencileri ve sonradan hemşirelik ki o onların üniversitesinin adı Sağlık Bilimleri Fakültesi, hemşirelik FTR, beslenme diyetetik grubundaki öğrencilerin ortaklaşa kurduğu bir kulübümüz var bizim üniversitemizde Sanitas Kulübü'nün adı çünkü biliyorsunuz sağlıkta herkes kendi mesleğinin çok iyi olduğunu düşünür ya da bunu yansıtır zaman zaman i̇şte tıpçılar der ki tıpçılar olmasa doktorlar olmasa sağlık mesleği yürümez hemşireler der ki hayır biz olmasak hekimler ve eczacılar iş yapamaz biz eczacılar deriz ki ay ilacı en iyi biz biliriz herkes kendince tabi ruhu oluşturmak açısından bu düşünceleri çok anormal değil fakat bu zaman zaman şövenizme gidebiliyor özellikle ilerleyen yıllarda dolayısıyla bu öğrencilerimiz daha genç yaşlarında bunu keşfettiler ve üniversite birinci sınıfta daha ilk yıllarında bir grup kurdular öğrencilerin hepsi farklı fakültelerden ve ortak konularını beraber tartışıyorlar. Beni mesela en çok heyecanlandıran sosyal öğrenci kulüplerinden ve girişimlerinden bir tanesi de budur. Kongreler düzenliyorlar ortak konumuz nedir bütün bu sağlıkçıların ilaç nedir ortak konumuz hasta? Ee, yeni gelecek nesiller için mesela genetik hepimizi ilgilendiriyor. Bu konularda toplantılar yapıyorlar, dergiler çıkartıyorlar. Bu toplantılara sponsor oluyorlar. Ya da görüyorum e, çevredeki ilkokullara e, gidip e, ders veriyorlar. Herkes kendi konusuyla ilgili. Ya da çevredeki ortaokul, liselerdeki öğrencilere yine sağlıkla e, ilgili her konuda derslerine destek veriyorlar. E, bu tür sosyal çalışmalar yapıyorlar. Bu mesela beni çok heyecanlandırıyor. Eminim ki ileride bütün üniversitelere de, Yayılacak ve eminim ki bir 30 sene 40 sene 10-20 sene sonra ortak bir bilinç oluşturmuş tüm sağlıkçılar mesleklerinin bütün sağlık mesleklerinin sosyal tarafını daha ön plana çıkaracaklar. Beni heyecanlandıran öğrencilerimizle ilgili bütün öğrencilerimizle ilgili sosyal gelişmelerden birisi ve şu an için en önemlilerden bir tanesi bu. Hocam dünya görüyoruz ki küreselleşiyor. Küreselleşen dünya demek aslında biraz daha kültürlerin benzeşmesi, biraz daha uzaklaşmanın imkansızlaştığı dünya demek. Yani ben tekim, sadece ben bu işi yapabilirim demek aslında belki de çölde yalnız kalmak. E, dolayısıyla biz baktığımızda artık e, birlikte yapılan çalışmalar, kombinasyon gerektiren çalışmalar artıyor. Örneğin bir diyabet hastasına eczacı farklı açılardan yaklaşmalı. Tıpçı farklı açılardan yaklaşmalı, diş hekimi daha farklı açılardan yaklaşmalı ve bunun bütünlüğünde belki de toplam sağlığı oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla meslek şovenizminin aslında getirdiği kötü şeylerden biri de belki hastalarımıza mı yansıyor farkında olmadan? Çok güzel söylüyorsunuz Betül. Yani sizin söyleyeceklerinizi ekleme yapmam mümkün değil. Ee, ya da şöyle şeyler ekleyebilirim. Hem dünya küçülürken hem kültürler arasındaki farklar bir yandan azalırken özellikle hasta bakımında, hastanın merkez olduğu sağlık hizmetinde bu tür iç iş içe girmeler, yani mesleklerin birbirine karışması, alanlarına karışması, şövenizmden kurtulması, son yıllarda çok önem verdiğimiz o spesifikleşmeden, uzmanlaşmaktan birazcık daha olumlu taraflarından yararlanmamız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii küreselleşmeyi tam anlamıyla fevkalade olumlu anlıyorum anlamına da gelmez bu. Çünkü... E bu ekonomilerin bütünleşmesi ve tekelleşmesi bazı ürünlerin hizmetlerin bazı gruplar altında dünyada tekelleşmesi sağlığa da olumsuz yansıyacaktır. Bütün bunları hani mesleğin sosyal tarafındaki küreselleşmenin olumlu tarafları artı dünyadaki ekonomik küreselleşmenin kötü taraflarını dengeleyecek adımlar atmamız gerekiyor. O anlamda hani buraya da vurgu yapmak istiyorum bir yandan iyi tarafları var ama bir yandan da maalesef ilaç sektörü artık silahın falan önüne geçmiş vaziyette. Bizim öğrenciliğimizde en büyük ilaç şey, sektörü para kazanılan paranın döndüğü sektör hep öyle anlatılırdı. Şimdi artık insanlar mücadele ettiler. En çok o, üzerinde paranın oynadığı sektör ilaç sektörü. Dolayısıyla hani sadece poliyanacılıkta olumlu taraflarından bakarak sosyal yönünü ön plana çıkartarak e, hani meslek olumlu yana gidiyor demek mümkün değil. Çünkü sosyal kavramlardan bir tanesi de para, pazarlama, insanları ikna etme, olmayan hastalıkları yaratma, olmayan hastalıkları ilaç üretme. Önce sorunun bir parçası olma sorunu onu çözülmüş gibi gösterme. E, bu tür sorunlarımız da var tabii. Yine bunu e, meslekler arası birlikte e, bir şekilde çözebiliriz diye iddialı konuşmayayım ama çözme yolunda adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Aslında bugün sizinle konuşmak istediğim konulardan biri de etik konusuydu. Aslında biraz sizin bu söyleminizde bu konuya giriş yaptık. <gülüyor> Çok Görüyoruz büyük ki... sorunlu bir konu. <gülüyor> Görüyoruz ki işte... Evet, satışları çok iyi olan ilaç firmaları var. Gerçekten büyük çalışmalar yapıyorlar, arge çalışmaları Hı -hı. yapıyorlar. Aslında insanların sağlığı için çalışıyorlar Tabii. baktığımızda. Ama her şey acaba dışarıdan gözüktüğü gibi mi? Yani acaba etik olmayan noktaları var mı? Ya da en son bir film izlemiştim mesela orada pazarlama yapan insanlar artık dehşet birbirini kırıyorlardı yani evet. daha fazla geriyle marketingden var. bahsediyor artık dünya. Doğru söylüyorsunuz. ya yani bu iş bir savaş alanına döndü. Vallahi yani hep etik bak bakmışımdır hayat boyunca ama zaman zaman yaşlar ilerledikçe sırf etik olarak konuyu ele almanın çok anlamlı mı bilmiyorum. Şöyle düşünüyorum etki tepkidir fizikte öğrendiğimiz daha ilkokul 1'de 2'de öğrendiğimiz şey etki tepki meselesi. Bu ikisinin dengede olabilmesi önemli. Etikle ilgili en önemli soru da belki etik değil hukuktur artık dünya oraya doğru gidiyor. Sadece vicdanlara bırakmamak gerekiyor işlemleri. Tabii ki ilaç firmaları, araştırmacılar, bu işe para bağlayanlar, ticaretini yapanlar biraz daha ticaret kısmı ağırlık düşüneceklerdir. Ama örgütler... Sivil toplum kuruluşları artı daha çok daha önemlisi otorite, devlet, hükümet, e, ilaçla ilgili her türlü örgüt bu e, ticari dengeyi sağlamak zorunda. Yasalarla, e, SOP'lerle, e, her gün gündemleri rahat takip ederek olabilecek. ...aksaklıkları, eksiklikleri tamamlayacak... ...regülasyonlar çıkartarak takip etmek durumunda. Bu bir denge işi. Yani her zaman e, araştırmacılar ve ilaç üreticileri... ...ve e, bu işin ticaretiyle ilgilenenler... ...biraz daha menfaatlerini ön plana çıkartmak isteyecekler. Çok doğal. E, de halkın sağlığını da koruyacak. E, araştırmacıları da regül edecek şekilde davranmak zorunda. Ve bunun tek bir kuralı yok. Her gün her şey değişiyor. 10 sene evvel genetik şeylerden bahsetmemiz mümkün değildi işte bu tohumların değişmesi vesaire. Şimdi ilaç da çok önemli bir sorun. Genetik mühendisliğinin ortaya koyduğu güzellikler ilaç açısından sorun olabiliyor. Bunlarla ilgili yeni hukuk, regülasyonlar getirmek zorundayız. Etik demek çok yeterli kalmıyor. Etik biraz daha maalesef bunu inanarak söylemiyorum ama maalesef artık fantezi bir kavram haline gelmeye başladı. Regülasyon, kurallar, kurallara uyumun sağlanması... Herhalde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu olacak önümüzdeki 20-30 yıl. Evet kurallar var ama uyuluyor mu değil mi? Daha evet. Büyük evet. Nokta. Ya Peki. da uyulabilisi kurallar getiriliyor mu? <gülüyor> evet bu da önemli bir nokta. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Devlet her şeyi kurallarla sınırlayabilir mi? Aslında belki birazcık da vicdanımıza kalıyor mu burada bir şeyleri değerlendirme süzgecinden geçirmek? Yani tabii ki. Tabii ki her, sadece ilaç, eczacılık, sağlıklı değil her şey öyle. Çünkü siz de biliyorsunuz yasaları nereden bakarsanız ona göre yorumlayabilirsiniz. Aynen istatistik gibi olabiliyor. İnsanın yorumlaması ya da duruma göre yorumlamak fark ediyor. Herkese bireye özgün hukuku kavram olamayacağına göre belli bir cümlenin herkese uygulanması. Dolayısıyla vicdan bence de çok ön plana geliyor. İşte biz belki de eğitimde bunu vermemiz gerekiyor ve vermeye çalışıyoruz ama etkinliğini ölçemiyoruz. Bazı zaman e, Eczacılar Birliği Başkanımızla, Oda Başkanımızla, gerekli kişilerle konuşuruz. İşte ne kadar eczacılarla ilgili sorunlar yaşıyoruz, kaç dosya geliyor, bu dosyalarda hangi gibi sorunlar var diye. E, bazı sorunları böyle isimlerini, tanımlarını görünce hep düşünürüm. Acaba biz okulda mı eğitim eksik veriyoruz diye. Fakat şunu da biliyorum ki e, dünyada bu sağlık e, eğitimcileri, sağlıkta etik konusunu anlatan eğitimcileri zaman zaman UNESCO Dünya Sağlık Örgütü toplayıp eğitimler veriyor. Ben de bir iki eğitime katılmıştım bununla ilgili. Etik aslında çok da öğretilebilir bir şey değil geliyoruz zaman zaman. Yani aileden gelen eğitim, toplumdan gelen eğitim. Üstüne biz de eczacılık fakültelerinde haftada iki saat, üç saat verdiğimiz bir beyin cimnastiği ve ortak bir felsefe oluşturma eğitimi. E i̇nsanlara vicdan aşılayamazsınız. İnsanlara etik zorla aşılayamazsınız. İçindeki tohum varsa onu sulayıp yetiştirebilirsiniz. Ee, Tabi bu sadece eğitimde hani üniversitede olacak bir şey değil sık sık hepimizin yaşaması gerekiyor eczane ortamında iş hayatında güncel hayatta çoluk çocuk yetiştirirken ister istemez bazı kavramları unutabiliyoruz. ...insanda belli bir hatırlama kapasitesi var. Onun için bunları sık sık sulamak, yetiştirmek... ...hem odaların görevi hem biz akademisyenlerin görevi... ...işte sizin gibi genç insanlar... ...bize motive ediyorsunuz, bize moral veriyorsunuz. Ben de şimdi sizin bu sorunuzda hatırladım ki... ...benim de bu işlere vicdani olarak... ...biraz daha eğilmem gerekiyor. O zaman biraz da gençliğinize gidelim. Örneğin gençliğinizde... ...gençlik komisyonlarınızda... ...ne gibi aktiviteler yaptınız? Gençken sizin de böyle... Heyecanlarınız, kulüpleriniz e, oldu mu? Muhakkak olmuştur zaten. E, bunları alalım birazcık sizden. Ah, tabii gençliğimiz deyince bitmedi ve geç, gençliğimiz. Onu hemen baştan söyleyeyim Metin'ciğim. <gülüyor> <gülüyor> gençliğimiz biraz uzun sürüyor. Bu da yaşlılık bunalımı. E, neyse ben Hacettepe'de okuduğum yıllarda, işte 1986-90 arasındaki yıllarda e, çok çok sevdiğim, çok kıymetli hocalarımdan Hepsi kıymetliydi mutlaka ama İsmail Üster'i çok severim, abim, her şeyimdir. İsmail Hocamızla beraber kurduğumuz bir kulüp vardı. Sağlık Eğitimi Kulübü. Ona da bütün meslek gruplarından insanlar katılabiliyorlardı sadece eczacılık değil. Mesela biz bu sağlık eğitimi kulübünde çok hevesli çalışırdık. Özellikle işte düzgün beslenme, spor yapma, ortak sağlıkla ilgili sadece ilaç değil ortak bütün yaşam biçimlerini ön plana çıkartırdık. Onun dışında bir öğrenci kulübümüz yoktu açıkça söylemek gerekirse. Yani eczacılığa yönelik bir özel öğrenci kulübü yoktu. Diğer şimdi bütün okullarda olanlar. Ama şöyle bir şey vardı, tabii Ankara çok daha farklı bir şehir İstanbul'dan. <gülüyor> çok küçük, her yere ulaşım kolay. Üç tane eczacılık fakültesi vardır. Biz bütün eczacılık fakülteleri öndeki öğrenciler, böyle ilgili olanlar birbirimizi tanırdık. Çünkü tam Kızlayın merkezinde, Karanfil sokakta bir Ankara Eczacı Odası'nın yeri vardı. İşte kitapçıya uğradığımızda, sokağa çıktığımızda, ders çalışırken, ne bileyim kütüphaneye giderken mutlaka odaya uğrar. Oradaki abilerimizin çayını içer. Bazı zaman dergilerin afişlerini yapıştırırdık işte adresli şeylerini. Bazı zaman dergiye yazı yazardık. Benim mesela 86'da ilk maceram çevirilerle başlamıştı. Kendim daha bir, yani özel bir yazı yazmak yerine sağlıkla ilgili mesela hemen söyleyeyim. O zaman için çok yeni bir bilgiydi. Şimdi artık hiç bir önemi kalmadı. Benim ilk çevirim odur. Fazla güneş altında kalmanın özellikle güneş yanıklarının Cilt kanseri yapabileceğiyle ilgili bir şey değil. Yıl 86 için bu sanki yeni bir bilgi gibiydi falan. Hoşuna gitmişti mesela o, o zamanki, zamanki başkanımızın. O zaman teknoloji bayağı hızlı ilerliyor değil mi? <gülüyor> çok çok yani bu bilgi artık şimdi eskidi detaylandı vesaire. Bir de şöyle bir şey var tabii. Türkiye'nin o zamanki konjüktürü de öyle. Yani yabancı dil bilen çok az öğrenciydik biz. Şimdi artık herkes birinci, ikinci, üçüncü yabancı dilleri biliyor. Kısaca şunu demek istiyorum. Ezad odasıyla çok iç içe çalışırdık. Akın Çubukçu o zaman Ankara Ezadası başkanıydı. Sonra rahmetli Olcay abi. Başkanlar da biz öğrencilere çok önem verirlerdi. Aynen şimdi İstanbul Eczadası Başkanımız Semih Bey'in, Semih abinin olduğu gibi. Ama tabii İstanbul'da gidiş gelişler zor öğrenciler için. Eczacılık fakülteleri farklı farklı yerdeler. Burası süper bir yer. Yani ben yakın olsam ben kocaman olmalarıma rağmen sık sık uğrarım. Yani İstanbul'daki bu şeyler ulaşım olanaksızlıkları diyelim ya da zorlukları vakit ayarlamak. Onun için bir problem olabilir Ama Ankara'da böyle bir şey yoktu Biz onun için çok öğrenci komisyonlarında sadece ben değil yani kendime ilgili biz dönemdeki birçok arkadaş çalışırdı Şimdi de sizler de onun için ayrıca kutluyorum Çünkü kaç kilometre öteden 30-40 kilometre öteden geliyorsunuz Burada herkes öyle yani komisyonda çalışanlar Burada ortak bir fikir oluşturmaya çalışıyorsunuz, dergiler çıkartıyorsunuz, programlar yapıyorsunuz. Onlamda sizi bizim 30 katımız kutlamak lazım. Ankara'da bu işler çok kolaydı. Hani bazı zaman size nutuk atıyoruz biz şunu yapardık biz bunu yapardık diye ama açıkçası bizim imkanlarımız çok rahattı yani yürüyüş mesafesindeydi birlikler odalar. Yani öğrenci kulüpleri dediğim gibi bu şekildeydi bizim orada. <gülüyor> Şimdi çok çok çok daha iyi. Onun için sizi hem gurur duyuyorum hem zaman zaman kıskanıyorum azıcık böyle. Ama biraz da bizim <gülüyor> de şöyle bir şansımız var. Artık hocalar biraz daha galiba hayata geniş baktığı için... ...yani sadece biz kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz... Hocalar da destekliyor. Başta hani siz olmak üzere güvenli hocam olmak herkes. üzere. Onun dışında dediğiniz gibi Zavdaları gerçekten öğrencilere çok açık. Ya sizin abi. zamanınızda da öyleymiş ama burada da Semih Bey de her zaman ne istiyorsanız yapalım diyor. Evet. Peki nostalji yaptık o zaman sizin <gülüyor> e, gençliğinizde diyeceğim yine. <gülüyor> gençliğinizde sizde anı olarak bir şeyler bırakan size dair bir şarkıyla programa evet. devam edelim. Olur çok sevinirim. E, şarkı söylemeyeyim isterseniz ama bizim zamanımızda bu kadar rock grupları yoktu. Hala da gündemde olan MFÖ'den herhangi bir şarkı olur. Barış Manço'dan herhangi bir şarkı olur. Çok memnun olurum hangisini derseniz e, kabul ederim. E, bizim için rock çünkü onlar demekti. <gülüyor> zor oldu güller susuz kurudu soldu öğrettim gene bozuldu yüreğim yanar mazeretim var asabiyim ben mazeretim...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 Hoşla bunlar hepsi bahane, halimle ne, ne şahane. Nedir bu böyle aynı hikaye, suç kimde neden böyle? Üzgün yeter üstüme varma, soru sorma, biliyorsun mazeretim var. Boş konuşma, gülüyorsun asabiim ben. Mazeretim.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 Yüreğim yanar. mazeretim var Asabiyim ben Mazeretim var Asabiyim ben Boş laf bunlar, hepsi bahane Halim ne kötü ne şahane Nedir bu böyle, aynı hikaye Suç kimde, neden böyle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 Bugün gündemimize aldığımız sosyal eczacılık konusunu Genç Yavan'ın 7. sayısından da dinleyicilerimiz takip edebilirler. Bugün için e, öncelikle e, teşekkür etmek istediğim insanlara teşekkür, teşekkürlerimi etmek istiyorum. Kuzenim Ozan Güler'e bana olan yardımlarından dolayı Sanitas Kulübü'ndeki ve Sanitas Dergisi'ndeki arkadaşlarıma yine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Prodüksiyon Teknik Masa'dan Suat Gülbinat'a, Gençlik Komisyonu Sorumlusu Ezdacı Olcay Meşe'ye, Sayın Başkanım Semih Güngör'e, Hocama paylaştığı bilgiler ve bizi kırmayıp buraya kadar geldiği için çok teşekkür ederim. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Metin ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle beni gururlandırdığın ve İstanbul Eza Odası'na bu çok değerli radyo çalışmalarında program yaptığın, buna cesaret ettiğin için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Ben de ilk programımda <gülüyor> beni yalnız bırakmadığınız <gülüyor> için teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sana bütün programlarında başarılar diliyorum. Bütün eczacı arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da hürmetler sunuyorum. Benim için de çok ilginç, güzel bir tecrübe oldu. Teşekkürler, sağ olun. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ben programlarımın hepsinin sonunu sosyal bir takım olaylarla ya da o döneme özel olaylarla bitirmeyi tercih ediyorum. Bugün ilk programımı şöyle bitirmek istiyorum. Pamukova'da 22 Temmuz 2004'te meydana gelen ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasını belki çoğumuz unuttuk gitti. Öyleyse sakin grubundan denek hayatım dinleyerek hayatını kaybeden insanları anabiliriz. İnsanlarımızın hayatlarıyla bedellerini ödeyecekleri hataların ülkemizde artık yapılmaması ümidiyle diyorum ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Çavan hazırlayan ve sunan Olcay Meşe